bir tanrı yoktur. İbrahim'in tanrısı, Ruhum'un tanrısı, Musa'nın tanrısı, Davut ve Süleyman'ın tanrısı, İsa'nın tanrısı ve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 2. tabaka Yahudiler için, 3. tabaka Hristiyanlar için, 4. tabaka yıldızı tapanlar için, 5. tabaka ateşe tapanlar için, 6. tabaka müşrikler için ve 7. tabaka da münafıklar içindir. En üstteki cehennem tabakası en hafif olanıdır. Sonra alttakiler sırasıyla artarak gider. Ayet-i Kerime birkaç şekilde tefsir edilmiştir.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 Adınla öldür.